İyi akşamlar. Açık Radyo'nun Çok Güzel Müzik Departmanı tarafından hazırlanan Müzik İki Yarıların 47. bölümüne hoş geldiniz. Ben Güray Özkay. Ben Noturdağ'ın Kamburu. Çamlar! Çamlar! <gülüyor> çok güzel. Ee, bu hafta özel olarak çok mutluyuz. Ee, i̇lk anonstada duyduğunuz gibi artık radyo içerisinde kendimize ait bir departmanımız var. Ee, bu saçma sapan programın hazırlığını bile biz yapmak zorunda değiliz. Evet. Emrimizde çalışan 26 kişi var. Evet, e, tabii müzikten bizim kadar iyi anlayan 26 kişi bulmak için e, Tanju'nun e, 32 değişik ülkeye seyahatler yapması gerekti. E, ancak e, <gülüyor> üç buçuk kişi bulabildim. Geri kalanını da hayali arkadaşlarımdan getirdim. Güzel programı da hayali arkadaşların sunduğu için problem yok. Bugünkü programımızın konusu turizm olarak belirlenmiş Mahir Ulgas tarafından. E, çok güzel olmuş çünkü söyleyeceğimiz çok şey var konuyla ilgili. Size her zaman olduğu gibi turizmden bahsedeceğiz, turizmle ilgili şarkılar çalacağız ve de çağrıştırdığı her şeye dağılıp gideceğiz. Bugünün bir ayrı özelliği bizim buraya Nişantaşı'ndan Fashion Night Out'un içinden yürüyerek gelmiş olmamız. Oradaki izlenimlerimiz de sizinle paylaşacağız. Evet, aslında burada dinleyicilerimizi ne kadar değer verdiğimiz bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü Fashion Night Out'un ortasından geçerek radyoya gelmek aslında her baba harcı değil. Evet. Tam Fashion Night Out'un ortasında insan kalıp <gülüyor> geri dönebilir. Kal Kalabilir. Kalabilir. Kal olabilir. gelebilir, Aynen. dön gelebilir. Aynen. Aynen. Ee, git durabilir. Bugünkü programımıza. Ben 3 adet şarkı getirdim. Ee, sevgili kan burada 3 şarkı getirmiş. Benim getirdiklerimin hepsi canlı performanslar. Öyle bir ortak yanları var. Canlı performans nedir? Konser, turne. Turne nedir? Turizm bak. Doğru. Benimkiler camsız, kepenkli. Güzel. Ee, gerçi e, sen 3 parça getirdin sayılmaz. Çünkü bu parçalardan biri... Hiçbir zaman çalınmamak üzere getiriliyor. Evet, beş haftadır getiriyorum ben o e, Radyo, televizyon ve çeşitli e, medyada artık böyle bir gelenek başlatıldı. Kenan e, Eşref'ın Spoonful yorumu bundan sonra getirilecek, getiriyor. çalınmayacak. Evet, tabii. Şimdi bugünkü programımıza bir İtalyan e, progressive metal. İtalyan çoman hazırla demişler, değil mi? Abi? <gülüyor> o tam öyle değil gibi ama ben de çıkartamadım progressive metal grubu diyebilir miyiz bu getirdiğin grup için deriz yani ne istersek onu deriz Hayır, yerinde olur mu taş yerinde ağırdır Doğru. ayakkabı ee, ayakta güzeldir eldritch isimli gruptan bahsediyorum 1991'de İtalya'da e, Eugene Simon e, Eugene acaba İtalyanca'da Eugene diye mi okunuyor yoksa herhalde öyledir e, Simone olsa gerek soyadı Adriana dalkanto ve e, Terence Holler tarafından. Ben bu grubun İtalyan olduğunu bilseydim getirmezdim. Neden? Ben İtalyan sevmem. Aa, çok ırkçısınız yine. Evet. Benim turizm hakkında söyleyeceğim birkaç kelime var. Kelime? Evet. Otobüs. Şimdi birincisi niye turizm deniyor? Turizm deniyor. Neden böyle telaffuz ediliyor? Ha. Turizm olması lazım değil mi? Yayılmasında mı? Evet, niye turizm oluyor? Nedir? Yani bunun Azizm gibi. Evet. <gülüyor> azizm. <gülüyor> yeterli bir açıklama yaparsın. Azizm şey değil mi? Yani e, bir şeyin az olmasından Hı. Yakınma e, durum. Yok, onu e, ondan yana olmak. Ha. Less is more. Evet. Onun e, felsefi e, yaklaşımı azizm olabilir. Eldridge'e dönecek olursak. Döneceğiz değil mi? İlla dönmemiz İl, gerek. İlla döneceğiz. Ee, 1995'te ilk albümlerini e, çıkartmışlar kendileri, ee, Seeds of Rage, e, öfke tohumları albümü. Daha sonra 1998'de e, biraz tarz değiştiriyorlar, bu progressive havalardan e, kendilerine Metallica, Coroner ve Annihilator gibi grupları örnek almışlar. Kadroları da değişmiş 98 senesinde ve El Niño isimli ikinci albümlerini çıkartmışlar. Nitekim bizim çalacağımız şarkı da bu 98 tarihli El Niño albümünden. Neymiş? No Direction Home. Evet. Eve gidemiyorum param yok. Evet o zaman Eldritch'den No Direction Home dinliyoruz. Evet Eldridge'den dinledik No Direction Home. E, yedi dakikalık bir şarkı olduğu için de stüdyoyu terk etmiştik. Koşarak dönmemize sebep oldu. Bu ben koşmadan e, geldim. Yavaş e, evet yavaş geldim. kapının sesi o yüzden geldi zaten. E, bu yayını Fransa'dan gerçekleştirdiğimiz için bu tür teknik aksaklıklar olabiliyor. E, affınıza sığınıyoruz. Aradaki e, saat farkından dolayı istesek de zamanda gelemiyoruz. Yedi dakikalık bir şarkı çünkü Fransa'da aslında beş dakika. Evet. Ya <gülüyor> e, o zaman size şunu sormak isterim bir kilo demir mi daha ağırdır yoksa üç kilo peynir mi? Üç kilo peynir. Peki. Neden? Zaman. İşte. Mekan. Aynı uzay zamanda büküm yaratır peynir. <gülüyor> geçiyorum efendim ee, sıradaki şarkı. siz böyle geçin. Tam. Sıradaki şarkıya geçiyorum o şarkıdan sonra turizmle ilgili çok acayip şeyler tartışacağız çünkü. Peki. İstiyorsan şimdi tartışalım. Yani devamlı müzik, devamlı müzik bir yere kadar. İşte müzik ikiye ayrılır oldunca programında müzik bekliyor ya insanlar. Anladım. Peki o zaman çalalım bakalım. Bugün getirdiğim benim ilk şarkı iki blues devinin beraber verdiği bir konserden BB King ve Bobby Blue Bland isimli arkadaşlar. 1976 yılında Los Angeles'taki Coconut Groove ...isimli mekanda bir konser veriyorlar. Albüm olarak da yayınlanıyor bu 76'da. Bobby Blunt and BB King, Together, Again. Pardon, Together for the First Time, düzeltiyorum, 1974'de. Daha sonra 76'da, Together Again diye bir ikinci konser var, notlarımdan onu karıştırdım. Notlarını karıştırmak demek bu değil mi? Adam? Evet. E, B.B. King'i zaten anlatmaya gerek yok e, Bobby Bland nispeten daha az biliniyor olabilir O da 1930 doğumlu e, hem blues hem soul şarkıcısı Robert Calvin Bland e, The Bill Streeters e, grubunun üyelerinden bir tanesiydi Soul görüşlü bir şey değil mi? Aynen öyle e, Çok hareketli bir kariyeri var e, Gospel'den soul'a kadar bir sürü alanda e, eser veriyor ama herhalde en çok kavurlanan e, eseri ve kendisinde biraz öne çıkartan şarkı Turn on your love light e, diye tahmin ediyorum. Şimdi onların e, bu Together for the first time isimli albümünden Going down slow isimli bir e, slow sıkı blues. slow blues parçası dinleyeceğiz. Var mı söylemek istediğim bir şey? E, dünya barışı. Çok güzel anlattım değil mi? Üstüne koyacak hiçbir şey evet, kanladı. Evet. Abi. Evet. Evet. Ah. Yeah. Alone, Take your now. Yeah. fun <laughs> If I don't get well Tell her the shape I'm in, Lord oh, Somebody please write my mother. And tell her the shape I'm in. And tell her to pray, tell her to pray for me. Forgive me for all of my sins uh -huh. Don't send no doctor, mother You see, the doctor can't do Or be no good None at all Please don't send no doctor, mother Please don't send no doctor You see, the doctor can't do me no good Hey, I've been a sinful man Lying. And I didn't do the things I should I know Sandy, look here So on the, on the next the chain chain train south, ha, ha, ha, ha. You say. can Look for my clothes home yeah. All the way back to Memphis All the way to Rosemont. Hey! Yeah! On the next strange side Lord. The first one, the very first one You can Look for my clothes back home yeah. And if you don't see this old body, mother I'm Evet BB King ve Bobby Blue Blend 1974'te verdikleri Coconut Groove konserinden Going Down Slow dinledik. Müthiş vokal atışmalarıyla. Bobby Blue Bland burada zaten bluesdan çok işte soul ve gospel şarkıcısı olduğunu küçücük bir nameleriyle daha evet, o küçük namelerle bile anlatıyor. Şimdi turizmin ülkemize ne gibi bir katkısı var? Var mı? Var. Güzel. Onu bunu bir defa açıklığa kavuşturmamızı çok En azından benim bildiğim bir faydası var. Güzel. O da e, ülkemize parmak arası terliği getirmesidir. Allah kahretsin turizmi o zaman. Çünkü, Çünkü nedense e, benim eşime çok sevdirdi turizm parmak arası terliği. Ben, niye bilmiyorum benim de çok sevmemi istiyor. Şimdi e, parmak arası terlik demişken konumuzda terlikken e, bu konuda da söyleyeceğim şeyler var. Birincisi parmak arası terlik neden e, birinci ve ikinci parmak arasında ve neden bir tek orada? İşte baş parmağın ağırlığını koyması sonucu. Yani madem öyle İl, bir hani parmaklarımızı bir parmak. geçiriyoruz, e, her parmak arasında girecek şekilde yapılsa daha iyi değil mi? Daha tutucu olmaz mı? Ama terlikte tutuculuk yapmamak lazım. Tabii, tabii. Geniş görüşlü olmak lazım. diyorsunuz. Doğru. Diyorum. Gözümden anladınız. Evet. O zaman dönüyoruz turizme. Ee, terlik. Terlik. E, şimdi ben Cağaloğlu'da İstanbul Erkek İkisini okudum. Dolayısıyla Cağaloğlu çevresinde de birçok turist gördüm. Orası çok turist. İlk var. turistimi e, Cağloğlu'nda gördüm. Ve ilk parmakası terlikleri de turistlerin ayağında gördüm. E, Bizde o zamanlar sandalet adı verilen e, başka tür terlikler vardı. Gerçi neden sandalet adı verildiğini de bilmiyorum. Çünkü sandal ayakkabı demek. Hı hı. Sandalet de Fransızca ayakkabıcık demek. Küçük ayakkabı. Çocuk ayakkabısı. Şimdi e, o zaman ayağımız olmaz. Ayağımız, yani... <gülüyor> Neden daha küçük bir şeymiş gibi bahsediyor? Yani daha az mı? Daha az malzemeden yapılmış ayakkabıya ayakkabıcık deniyordur belki. O zaman çıplak ayakla dolaştığınızda da işte non sandal demek lazım veya san sandal. San sandal. San sandal güzel. San sandal dolaşıyorum. San sandal güzelmiş. Bu literatüre geçsin. Ya. Çıplak ayak yerinde bundan sonra san sandal diyoruz. Evet, benim evet, bildiğim evet. turizmin e... Songül Hanım onayladı oradan. Denebilir diye çok güzel. E, turizmin ülkemize e, yararları... Parmak arası terlik mi? Bu mu yani? E, varsa ben başka bilmiyorum. E, siz söyleyin o zaman. Şimdi turizm sandalet deyince benim tüylerimi diken diken eden, nedense İngiliz erkeklerinin inatla sandaletlerinin içine çorap giyme e, sevdasıdır. Hiçbir zaman anlayamadım. Anlayamadan da öleceğim diye tahmin ediyorum. Hemen açıklayayım. E, ben İngiltere'ye gittim. Müşahede ettim ki İngiliz erkeklerinin ayakları oldukça... Çirkin. Genetik bir bozukluktan dolayı... Çorapsız gezemiyorlar mı? O derece kötü üç baş parmakları var. Sandalet giyme. Yani. Ama şimdi Madem yani, çorap giyeceksin, üstüne bu, de ayakkabı giyeceksin. Bu konuya girersek, e, insanların vücutlarına uygun olmayan şeyleri giymeye ısrar etmeleri konusu... E, bildiğiniz gibi e, Fashion Night Out'un da kapsamına girer. <gülüyor> Hemen buradan nişantaşındaki muhabirimize uzanıyoruz o zaman. İşte e, benim nişan taşında müşahede ettiğim şey e, fashion moda dediğimiz şeyin aslında giysiler üzerine olması. Fakat e, nişan taşında müşahede ettiğim şey e, moda'nın giysilerin insanların üzerinde olmaması üzerine olması. <gülüyor> o da bir bakış açısı. Peki turizm dosyamızda böylece kapatıyoruz. İyi akşamlar. <gülüyor> Tamam, hadi program bitmiştir. <gülüyor> Yok ya da bir 33 dakikamız daha var. Ee, şimdi yine senin getirdiğin şarkılardan bir de geçeceğiz. Evet, Crosby, ee, Stills and Nash. Crosby, Stills and Nash. E, bunlar bir ara gençken e, Young'dılar bunlar. Evet, e, Crosby, Stills, Nash and Young. Iken yaşlanınca abi isimde çok kötü duruyor. Kusura bakma diyerek The... Neil Young'ı e, sepetlemişlerdir. Neil Young'ı sepetlemelerinde Leonard Skinner grubunun da katkısı olduğu söylenir. Bu suit Amalaba ama da vay Neil Young şöyle, vay Neil Young böyle diye e, çok e, geçirirler. E, Crosby de Leonard Skinner hastasıdır. Bir beraber turneye çıkma ihtimalleri var. E, Neil Young'a diyor, şey Young diyor ki abi bu adamlar senden hiç hoşlanmıyorlar. E, tamam arkadaşlığımız bizim için çok değerli ama bu turne kariyerim açısından... Büyük önem teşkil ediyor. Ayrıca karıma da söz verdim. Annesine babasına bilet ayarladı. Kusura bakma seni gruptan göndermek zorundayız diyor. Programda böyle zaman zaman çok e, e, hayırlı, e, faydalı bilgiler vermemiş. Şimdi bir şey itiraf edeceğim. Bu anlattığım hikayede doğru olmayan e, bir iki nokta var. Ödüllü sorumuzu soralım hemen. müzik iki ayrılır at gmail.com'a az önce anlattığım e, hikayedeki tutarsızlıkları e, ve yanlışları gönderen dinleyicilerimize program cıngılımızın editlenmemiş orijinal halini gönder. Bence bu hafta ödülde bir değişiklik yapalım. Program cinglümüzün editlenmiş hali gönder. Hayır program cingliliyle hiçbir alakası yok. Edit gönderelim. Bu hikayedeki tutarsızlıkları bize yazan dinleyicilerimize biz de onların hayatındaki tutarsızlıkları söyleyeceğiz. <gülüyor> ha, sen misin benim programımda tutarsızlık? Çok güzel, çok yerinde. Bir şey. Şimdi bu parça e, benim için niye önemli? Niye ben önemli? bunu niye getirdim? E, uzayda hayat var mı? 12-15 triliyon kaçta? Karım beni mutlu edecek mi? 1982'de e, çıkan Daylight Again. Ee, albümünden Wasted on the Way. Ee, yolda şunları giderken çöpe at. Evet şimdi benim lisede şöyle bir e, alışkanlığım vardı. E, sınavlara hiç çalışmazdım. Dersi derste mi dinlerdi? Dersi derste de dinlemezdim. Zaten nasıl mezun oldum onu bilmiyorum ama e, en son e, sınav akşamı saat 12 bir civarında yahu ben şu sınava çalışayım paniğiyle masaya oturup Biraz da müzik açayım diye radyoyu açtığımda e, lise sonunda devamlı e, Crosby Stills Nation şu parçası çalardı. Enteresan. Tabii şarkının ismi biraz manidar yani Wasted on the Way. <gülüyor> e, senin bu sürekli çaktığın sınavlara bununla hazırlanmış roman. Evet. Azıcık ironik. O yüzden herhalde e, benim de hayatımdan bir şeyler e, bulduğum. ...kendimi özdeşleştirdiğim bir sanat eseridir kendisi. Evet. Ee, benim için de çok özel bir şarkı... ...çünkü hayatımda hiç dinlemedim. Ee, ben de Neil Young'la özdeşleştiriyorum kendimi bu şarkıda... ...çünkü o da bu şarkıda yok. O zaman e, biz bu parçayı dinlerken... ...dinleyicilerimiz de kendilerini kimlerle özdeşleştirdik? <gülüyor> <gülüyor> Aa evet, interaksiyon, güzel. Evet. İster ödüllü sorumuza cevap verin. İsterseniz e, ben de kendimi hep bilmem kimle özdeşleştirmişimdir. Aa ne güzel söyledin. E, herhalde. E... Beş tas has hoşaf. Peki o zaman wasted on the way. değil mi? Nefis bir parça. Crosby Stills and Nash'tan Wasted on the Way dinledik. Hatta dinlerken de aramızda konuştuğumuz şeyi sizlere de aktaralım. Kendi de yani ortaokuldaki lisedeki halimi düşündüm. Ertesi gün daha hiç çalışmadığım bir sınavım var. Gece bu radyoyu açıyorum. Bu radyoyu açıyorum. Bu şarkı çalıyor. Evet. Ee, bunu dinlerken coğrafya falan <gülüyor> çalışılmaz. Yani size. coğrafya kitabı önünde açık. işte ışıklar kapalı. Radyoda bu çalıyor. İnsan, yani ben o zamanlar şöyle şeyler düşünüyordum. Ee, nasıl bir rockstar olurum? Ee, işte Pınar'a yarın olur? açılsam mı acaba? Pınar? İşte hani aklıma ilk o geldi. İşte öyle çok kadınla yatacak mıyım acaba falan gibi. Ee, bu nasıl rockstar oldun ama? E, bu hayallerimden gerçekleşen olmadı. Bizim gönlümüzde rockstarsın sen. Teşekkür ederim. Ama şöyle söyleyeyim. Aynı gönülde ben de rockstarım O yüzden çok yüksek bir çita değil benim <gülüyor> gönülde belirteyim ee, Bu arada şunu söylemek isterim Rockstar biraz Evet böyle bir filmimiz vardı Belki sadık dinleyicilerimiz Sinema köşemizden hatırlayacaklar O zaman e, ben yine Geçmişten e, içimde kalan Bir yarayı sizle paylaşmak istiyorum Dinliyorum heyecanla Ben bir dönem e, stand up e, Yapmaya karar verdim Ne zaman oluyor bu e İşte bir 8-10 yıl önce çalışmalara başladım. Tanıştığımızdan beri bunun hiç gündeme gelmemiş olması enteresan. Evet çünkü... Korkmalı e, mıyım? Şimdi şöyle oldu. Ben stand-up yapmaya karar verdim. E, bir espri yazdım. E, i̇kinci espriyi bulamadım. Orada bir <gülüyor> tabii sıkıntı başladı. Bir de birinci bulduğum espri kimse tarafından rağbet görmedi. Hmm. Yani eğer birileri ya bu çok komik bravo sen devam et falan demiş olsa belki... Bir şeyler olurdu ama öyle bir şey de olmadı Ben de buna bir ara verdim Fakat 8-10 yıl kadar 8 10 yıl kadar ara verdim fakat geçtiğimiz günlerde iki espri daha buldum Bu hızla gidersem e, ölmeden ölmeden e, şöyle bir dörtte bir standup yapacak hale gelirim diye düşünüyorum e, Şimdi ben size e, bu esprileri yapmak istiyorum izniniz olursa. Yani izin vermesem de yapacağı için. Evet kendi riskiniz tabii. Ee, şimdi önce Bahri. ilk yazdığım espriyi yapayım rağbet görmeyeni. Dün gece e, evini, evin çok yakınından bir uçak geçti. Beni uyandırdı. O kadar yakından o kadar alçaktan geçti ki hostes aşağı elip bana e, lütfen kemerlerinizi bağlar mısınız dedi. Hmm. Ee, evet. Şimdi bu espri çok e, rağbet görmedi. Fakat yeni bulduğum esprilerden biraz ümitliyim. Hadi bakalım. Onlar da şöyle. Karınızla her şeyi paylaşmalısınız. Ölüm şeyi bunun içindir. Güzel. Ee, son bulduğum espriyi de yapıyorum. Çocuklarınızla arkadaş olun. Ki borç alabilirsiniz. <gülüyor> Özellikle bu ikincisi çok beğendim zannediyorum. Ee, Kurdu geçirdi Şimdi e, baya e, mutlu oldum. E, i̇çime bir <gülüyor> coşku geldi. Ben yaparım bu Ben dedin. biraz daha devam ederim buna yani. Evet. Ee... Ah süper bir espri daha geldi aklıma. Hadi bakalım. Ee, o kadar fakir bir aileydik ki ee, beni yapmak için komşudan malzeme almışlar. Feriel bu da hiçbir şey yapmadı farkında mısın? <gülüyor> Son kalan. Sanıyorum yani bu espri yaparsan e, anca bir kişi güler. <gülüyor> Boş salonda. Evet o da son gülen, iyi güler. Evet. Biz bir sonraki parçamıza geçelim o zaman. Sana da stand-up kariyerinde e, başarılar diliyorum. Evet biraz moral buldum. Teşekkür ederim. <gülüyor> e, belli mi olur? Belki bir stand-up köşesi yaparız programımızda. Biriktikçe ben, e, açık radyo dinleyicisi üzerinde test yaparsın. Programımızın ee, devamlı köşeleri olmasından rahatsızım. Çünkü bu programımızı e, sadece tek bir geometriyle sınırlı kılıyor. Seni çok sevindirecek bir şey yaptım o zaman ben bugün. Bizim köşesi bond köşesi var ya ona şarkı getirmeyi unuttum bu hafta. Yani bond köşesi diye bir köşemiz yok. yok. Ama fakat ben diyorum ki sadece köşelerimiz olmasın. Kıvrımlarımız olsun, parabollerimiz olsun. Ama Noktalar benim sürprizim vardı. Bond köşesi cıngılı mı yapacaktın? Neyse. Yapmıyorum. E, hayır şey. hayır yap. <gülüyor> yok yok. yok ben yaparız. gerekirse senin için Golden Eye söylerim burada. <gülüyor> Söyler misin gerçekten? Ee, <gülüyor> Bir kere hayır. çıktı ağzından. Ama... <gülüyor> e, çok merak ettim ben cıngılı. Ama şimdi ha. dinleyicilerimiz de merak etti. Artık ya bunu haftaya kaldı. Haftaya kaldı. Peki. Biz Peki. nasıl olsa birazdan dinleriz. Hayır. Dinleyici <gülüyor> beklesin. Şimdi efendim sırada daha önce yine bir şarkısını çaldığımız bir Hı, albüm var. Yalan olan değil mi? Yalan Dolan adlı <gülüyor> albüm. Yalan Dolan mı? E i̇şte yani Ayurto ve Deodato'nun beraber çalmadığı ama. Ha ha ha o anlamda evet. Ee, Ayurto <gülüyor> ve Deodato <gülüyor> biliyorsunuz efendim Ayurto. Bunlar ezelden düşman birbirine Ayrto Moreira Brezilyalı bir e, jazz davulcusu ve perküsyoncu e, Emir Deodato'da e, yine Rio de Janeiro durumlu. kendisi İtalyan ve Portekizli anne babaya sahip ne zamanmış 1974'te Ayrto bir konser veriyor e, bin, pardon 2009'da da Nedim Tanyolaç CD'sini bana hediye ediyor Diyor ki Ayrıca Deodato konseri çok güzel. Ben de sonra radyoda program yapmaya başlayınca Allah diyorum Nedim abinin bana verdiği CD'den hemen bir şey çalayım. Bir araştırma yapıyorum ki konserde Deodato falan yok. Adam Adamcağızın başka bir çaldığı bir şey oraya konmuş. Beraber bir şey çaldıkları falan yok yani. Ama CD'nin evet. üzerinde isimleri beraber yazıyor. İyi de arkadaşlar. Çok da uzatmamak lazım o yüzden. Herhalde onlar da uzatmamışlar. Evet. 1974 tarihli in belki, concert. Belki sündürmüşlerdir. Olabilir. Olur. Hani eskiden evlerin üzerinde sündürmeler olurdu. Hatırlar mısınız? Sundurma. Çok bildiğim yerden geldi bu sefer. Anladım. Sundurma dediğimiz aslında. Çok uzun sundurma yaparsan ona sündürme. Evdeki, evdeki sundurma şudur. Şimdi kız istemeye gidilir. Hı hı. Kız da e, kahveleri hazırlar. Baba ona Ay hadi kahve sun der. Buna sundurma. Buna sundurma deriz. Evet. Nerede yapılır? İşte sundurma da yapılır bu. Hmm. Yani o kahveler sundurmada sunulur. Anladım. Peki bu yaptığımızda da sundurma deniyor işte. Ya da e, sun durma kızım der. Heh. Kızımız Koreli mi? Hayır sun yani sun. Hemen ismi sun. Durma artık kahveleri götür soğuyorlar anlamında. Anladım. Kızımız. E, her şeyi de ben söylemeyeyim artık. <gülüyor> Peki. Ee, şimdi Ayurto Deodato'nun In Concert isimli albümünden. Tropeas yani Tropea'nınki. Hangisi çalıyor? Tropea. Hayır ama Ayurto mu? Deodato mu? Ayurto diye tahmin ediyorum. E, Tropea dediğimizde gitarist John Tropea oluyor. E, beraber tamam. çalmışlıkları var. Ama şimdi biz seninle beraber çalıyoruz. Yarın öbür gün çıkarttığım bir albümde Tanju'nunki diye bir şarkı olsa hoşuna gider mi? Evet. Herhangi bir <gülüyor> albümde Tancı'nınki diye bir parça olsa hoşuma gitmez. Ama onlar John Tropea'ya yapmışlar. Şarkının adı Tropeas. <gülüyor> Deodato ve Ayrto'dan, e, In Concert albümünden dinledik. Tropeas, e, bol gitarlı ve bol perküsyonlu, uzunca bir groovedu. Şimdi, Telebentin nedir? 12 maddede Telebentin. Telebentin kardeşim. Onu artık önümüzdeki programı bırakmak zorundayız. Çünkü e, vaktimizin sonuna geldik. Öyle Ayrıca... Mi? Bugünkü olağanüstü sorularımız ve önerilerimize hiç mail gelmemesinden anlıyorum ki e, İstanbul dinleyicisi şu anda ya Beşiktaş-Makavi-Telaviv e, maçını seyrediyor ya Fashion Night Out'ta e, güzel kızlara bakıp e, bir şeyler içiyorlar. O yüzden diyorum ki biz... Esen kalın o zaman. <gülüyor> sen kalın. Küstük gidiyoruz. E, bir şarkı daha çalacağız. Siz o şarkıyı dinlerken biz... ...arabamıza binip evimize doğru gidiyor olacağız. Evet. E, bu parçayı Kaktüs Grubu'ndan getirdim. Kaktüs Grubu çok ünlü bir grup olmamasına rağmen... ...çok ünlü insanlar barındırmakta. Süper grup dediğimiz. Evet. E, toplam e, benim bildiğim dört albümleri var. Ama sizin notlarınızda öyle değil... ...yedi buçuk albümleri var falan gibi bir şey çıkabilir. Dört güzel, dört iyi, dört. Bana uyar. O... Onlardan bir parça seçtim. Ee, ben de e, bir toplama albümleri var ki siz sevmezsiniz. Toplama albüm sevmem. <gülüyor> Kaktoloji e, adında. E, çok ünlü bir parçalarıdır bu. E, bir ilke imza atarak programda çok ünlü parçalarından birini çalıyoruz bir grubun. Hoş değil. Hoş değil ama parça çok güzel. E, bu e, gruptan e, Tim Bogart ve Carmine Apis gibi e, isimler çıkmış. Basçı, sonra Basti ve davulcu. Evet, bir sürü e, grupta çaldılar. E, Carmine Apisi e, Ozzy Osbourne'dan hatırlarsınız. E, ondan sonra e, Jeff Beck'le bir e, Beck Bogart Apis diye e, şeyleri vardı, e, albümleri vardı. Vesaire vesaire. Aynen öyle. Bir konuyu anlatırken konunun yarısında artık sıkılıp anlatmamak isteyip nasıl kapatacağını bilememek konusunda da bir örnek vermiş oldum. Ben kaktüsle ilgili isimlere şöyle bakıyorum da yani Jeff Beckler, Rod Stewartlar, Jim McCartyler, işte Buddy Miles'lar liste çok uzun. Evet. O onunla bir şey çalıyormuş da sonra o trafik kazası geçirince o gitmiş Ronnie Wood'la çalmaya başlamış Bunu bir anlatmaya başlarsak e, Magical Mystery Sur falan yayınlanamaz bugün O yüzden e, anlatmayacağım İyisi mi? Biz Kaktüs'ten e, Parşömen e, Tarlası isimli şarkıyı çalalım ve gidelim Tamam bana uyar Bana da uydu. Hepinize çok teşekkür ederiz. Müzik iki ayrıların e, 47. bölümünü dinlediniz. Bugünün konumuz turizimdi. E, teknik masada olan ünlü insan Feriel Kabil vardı. E, kendisinde köşesi, Bond köşesi için hazırladığı sürprizi önümüzdeki hafta e, büyük bir ihtimalle Living Daylights eşliğinde dinleyeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın Hoşça kal. punchin' me for Said no way on a punchin' me for I'll have a shoot my arm I'll be down there for the rest of my life Be down there for the rest of my life Be down there for the rest of my life